Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Wahid al Ve salat ve ala Nabi'na muhtar Ve ala Alihi ve ashabhihi al-Athar. Ve ala Jami' al vel ve al-Mursaleen Kıymetli kardeşlerim, son iki gündür ben gençlerle beraber Çanakkale'de bir ribattaydım. Ümmetin o güzel gençleriyle bu ümmetin hem dertlerini hem umutlarını konuştuk. Tabi dert çok bir tane değil, onlarca derdimiz var. Ferdi dertlerimiz, sorunlarımız var. Ailevi sorunlarımız var. Cemaatsel sorunlarımız var. Vakıflarımız, derneklerimiz Hizmet alanlarımız, onlarla <gülüyor> alakalı sorunlarımız var. Yaşadığımız şu ülkeden kaynaklanan ülkesel sorunlarımız var. Bir de büyük ailemiz olan İslam ümmetinin kendinden kaynaklanan ümmetsel sorunlarımız var. O sorunları böyle alt alta dizip belli bir biçimde değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda bilmem katılır mısınız? Ben üç tane temel derdimizin olduğuna inanıyorum. Aslında bunun nereden geldiğini şimdi söyleyeceğim. İslam'ın heybetini kaybetmemiz en önemli dertlerden, sorunlardan bir tanesi bu. Vahyin bereketinden mahrumiyetimiz, vahyin bir bereketi var ama o bereketten biz şu anda mahrumumuz ne yazık ki. Dualarımıza icabet bulamayışımız. Bu biraz önce sıraladığım işte fertten başlayıp ümmete kadar uzanan çizgide ortak dertlerle alakalı olanların hepsini sıraladığınızda aslında siz de belki bu cümlelerle olmasa da başka ifadelerle ortak dertleri söylemek durumunda kalacaksınız. Bizim ümmeti Muhammed'in aslında teşhiste bazı sıkıntıları eksikleri olsa da şöyle ya da böyle biraz zorlasak ulaşabiliyoruz teşhisteki <gülüyor> noktalara. Sorun burada temelde daha büyük bir sorun, en önemli sorunumuz bu dertlerden nasıl kurtulacağımızdır. Tamam, bunlar doğru, teşhisi yaptık. İlacı ne bunun? İlaç adına ne söyleriz? Ve ilacı var mı bunun? Gerçekten konuştuğumuz sorunların dermanı var mı elimizde? Bu dermanına ait neler söyleyebiliriz noktasına geldiğimizde kemkümler sıralanmaya başlar ve ne yazık ki ortaya doğru dürüst bir şey çıkmaz. Ama biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rehberiyetinde yürüsek... Şimdi Efendimizin şöyle bir özelliği var asla bir şeyi yarım söylemez asla birçok hadis için bunu söyleyebiliriz ve bunu meydan da okuyabiliriz. Yani insanlığa da bu noktada akılları karışmış olan Müslümanlara da biliyorsunuz hadis konusunda kafaları karışmış bir sürü kardeşimiz var Allah zihinlerine ve kalplerine berraklık versin. Ama aleyhissalatü vesselam efendimizin sözlerini selim bir akılla, selim bir kalp ile okuduğumuzda şunu görüyoruz. Sünnet dediğimiz Allah Resulü'nün o güzel yaşantısı ve Müslümanca düşünmenin ve Müslümanca yaşamanın yolu ve yöntemi olan o güzel hayat sadece teşhis yapmıyor. Tedavi yolunda gösteriyor. Sadece soruna işaret edip bırakmıyor o sorunun nasıl halledileceğini de gösteriyor. Eğer bir hastalıktan bahsedecekse o hastalığın nereden kaynaklandığını da söylüyor. Nereden kaynaklandığını söyleyince zaten çözümü de göstermiş oluyor. Şimdi ben size bir hadis söyleyeceğim. Bu üç tane hastalığın bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında nasıl bir ifadeyle karşılık bulduğuna hepimiz şahit olacağız. İmam Suyuti'nin Camiu Sagir isimli bir hadis kitabı var biliyorsunuz. O hadis kitabının birkaç şerhi var. En güzel şerhlerinden bir tanesi de Feyzül Kadir'dir. O Feyzül Kadir'de bu biraz sonra size aktaracağım hadis nakledilir. Bize o hadisi de ulaştıran Allah kendisinden binlerce kez razı olsun. Sahabenin hadis noktasındaki en üstte yazılan ismi olan Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ne diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz? Ümmetim dünyayı gözlerinde büyüttükleri zaman kendilerinden İslam'ın heybeti çekilip alınır. Birincisini söyledi. Ümmetim dünyayı gözlerinde büyüttükleri zaman kendilerinden İslam'ın heybeti çekilip alınır. Emri bil maruf... Ve nehy anil münkeri terk ettikleri zaman vahyin bereketi onlara haram kılınır. Ne olur ifadelere dikkat edin. Eğer iyilikliği emretme, kötülükten nehy etme gibi üzerlerine vazife olan bir şeyi yapmazlarsa ve bunu terk etmezlerse vahyin bereketine mahrum kalırlar. Üçüncüsü daha dehşet ve daha önemli bir ifadeyle Allah Resulü nazarlarımıza veriyor. Ve nihayet birbirlerine sövmeye başladıklarında Allahu Teala'nın nazarında hiçbir değerleri kalmaz. Bence sadece bu hadisi bugün söyleyip sadaka Resulullah desek ve bu dersi bitirsek yerinde. Çünkü söylediği artık söz yok aslında. Söylenecekleri söyledi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Biz çözüm odaklı meseleye bir yaklaşalım. Yani hadisi tersten biz ele alalım Allah Resulü söyledi biz çözümün üzerinden ele alalım ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz Dünyaya hak ettiği değeri verirseniz İslam'ın heybeti sizde daim olur Dünyadan küsün demiyor bize dünyayı arkanıza da atın demiyor dünyaya hak ettiği değeri verin diyor Dünya öncelikli değil ahiret öncelikli yaşayın diyor. Geçen ders hatırlayın dünyevileşme ile alakalı bazı şeyleri söyledim size. Dünyaya hak ettiği değeri verirseniz İslam'ın heybeti sizde daim olur. İyiliği emreder kötülükten sakındırırsanız vahyin bereketi geri döner. Enerjinizi birbirinizin üzerinde harcamazsanız dualarınız icabet bulur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 hastalığa da o 3 hastalığın çözüm yollarına da yani hem teşhisine de hem tedavisine de dikkat çekmiş oldu. Şimdi biz artık başka bir söze gerek yok hastalığın nereden kaynaklandığını da biliyoruz çözümün nasıl olacağını da aleyhissalatü vesselam efendimizin beyanıyla öğreniyoruz yol rehberliliği böyledir mürşidi kamil böyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muallimi ekber olması böyledir. Söylediği her sözde isabet kaydeder ve o isabet kaydettiği şeyde de en ufak bir zaafiyet haşa eksiklik haşa bulunmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onun sesini duyanlardan etsin bizi. Gerçek manada duyar da ittiba edersek ve bize getirdiği şeriate kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olursak İtaat eder bu noktada sorumluluklarımızı yerine getirirsek bütün dertlerimizden kurtulmuş olacağız. Mevla o günlere bizleri vardırsın. Ama bırakmıyor. Kim bırakmıyor biliyor musunuz? Şeytan bırakmıyor. İçimizde şeytanın telkinlerine kapılan nefis bırakmıyor. Öyle bir azgınlaşmış ki nefislerimiz... Ambalajları da şeytandan öğreniyoruz. Bize bir şekilde don derip dolaştırıyor, veriyor, veriyor. Ve bizi o ümmet olma ayrıcalığının şerefini ve tadını tadacağımız yerde bizi bundan mahrum ediyor. Ben kendi nefsime bir şey söylüyorum şimdi. Sizi de aynı şeye davet ediyorum. Benim güzel kardeşlerim, ferdi anlamda günahlarımız çok ifşa edecek değiliz herkes kendisini bilir günahlardan başımız kalmıyor yerden hepimizin günahı var. Kıldığımız namazlardaki eksikliklerden tutun helal haram noktasındaki hassasiyetlerimizdeki zayıflığa kadar bir sürü şey sayabiliriz. O günahlar o ferdi günahlar netice itibariyle kişinin kendisini ilgilendiren günahlar. Bir de büyük bir vebal var. O vebal ne biliyor musunuz? Senin nefsin azgınlaşmış. Sen nefsini ıslah etmiyorsun. O azgınlaşan nefsin ümmetin arasına tefrika ekiyor. Bir kişinin değil on kişinin, yüz kişinin, bin kişinin vebalini üstleniyorsun. Bulunduğun hizmet alanında o vebali üstleniyorsun. Ümmetin içerisindesin sana biçilen rolün gereğini yerine getiremiyorsun o vebali üstleniyorsun. Aslında yapman gereken o değil başka şeyler yapman gerekirken başka şeylerle uğraşıyorsun. Nefsinin telkinlerine kapılarak kendine özgü bir hayat yaşıyorsun. Onu yaşarken de aslında neleri devirdiğinin farkında değilsin. Sırtında ağır bir veballe Allah'ın huzuruna gidiyorsun. Bu o kadar büyük bir şey ki bunun tarifi mümkün değil. Ben söylerken şu anda titriyorum çünkü ben de aynı veballe karşı karşıyayım. Sen de karşı karşıyasın öteki de karşı karşıya. Umut verip umutları bitirmek. Güven verip o güvenleri sarsmak. Aa işte bunlardan bir şey çıkacak diye insanların umutlarını besleyip o ümitleri yıkmak. Onun arkasından ya bunlarda da olmadıysa bundan sonra olmaz deyip insanların moralini bozmak, ümmeti Muhammed'e külfet yüklemek, bu noktada vebal yüklemek. Vallahi yarın hesap defterleri açıldığı zaman hiçbirimizin vereceği bir hesap değil. Allah o dehşete düşürmesin bizi. Ferdi günahlarımız neyse Rahman'ın o rahmetine sığınırız. İnşallah affedeceğini de umarız. Kulumun zannı üzereyim diyen o Rabbimizi iyi zannederiz. O zannın da bize getirdiği rahmetten istifade ederiz. Ama veballe gitmişsek, bu memleketin vebalini üstlenerek gitmişsek, bulunduğumuz hizmet alanlarının vebalini üstlenerek gitmişsek, ümmetin vebalini üstlenerek gitmişsek, vay ki vay halimize. Allah o kuluma düşürmesin bizi. Çok zor. Birbirimize dua edelim de öyle bir vebal sırtımızda olmasın. Şimdi benim güzel kardeşlerim Hazreti Hud'dayız. Bu bir mukaddime olarak bu söylediklerimi kabul edin. Nuh Aleyhisselam'dan sonra başlayan o süreci Hud Aleyhisselam'la devam ettiriyoruz. Ad kavmini geçen ders biraz işledik. Nuh Aleyhisselam'dan Hud Aleyhisselam'a geçişi ben bir cümleyle Size özetlemek istiyorum. Bu cümlede bir mesaj var. O mesaja dikkat kesilmek durumundayız hepimiz. Tufan ile gelen ama tuğyan'a düştüğü için helak olan bir kavim, at kavmi. Tekrar ediyorum. Tufan ile gelen ama tuğyan'a düştüğü için helak olan bir kavim, at kavmi. Malum Hazreti Nuh'un Hayatının en önemli bir parçalarından bir tanesi Tuğyan oluştuğu karşısındaki kavmin azgınlık yani taşkınlık yaptılar. O taşkınlık arttığı için Allah onlara tufan gönderdi. O tufanda kafirler, inkarcılık helak oldu. Sadece gemiye binen müminler kurtuldu. Ve gemi gelip Cudi'de konaklayınca insanlık yeniden neşet etti. Yeni bir nesil oluştu orada insanlığın ikinci atası diye Hazreti Nuh'u nitelendirmemiz bundandı biliyorsunuz. Onun arkasından gelen nesil aslında tufandan geldi tufandan kurtulan nesil ama tufandan kurtulup gelmiş olmasına rağmen ne oldu? Bir müddet sonra inkara kibre farklı bir biçimde Allah'ın hoşnut olmayacağı şeylere meseleyi vardırdılar. Böylece yeniden tuğuyana düştüler. Allah o tuğuyana düşen de tekrardan bir helak bir azap gönderdi. Yine o azaptan ancak iman edenler ve Hud aleyhisselamın getirdiği tebliğe uyanlar kurtuldu. Devri dayıp olup gidiyor zaten hayat. O ana kadar da öyle tufan oldu arkasından yeni bir nesil. O nesil içerisinde de tuğyan olunca yeniden bir tufan oldu. Onların helak çeşidi farklıydı göreceğiz haftaya ama netice itibariyle azap oluştu onların üzerinde de. Ve o azaptan sadece müminler kurtulmuş oldu. Peki neydi Ad Kavmi'nin hususiyetleri? Uzun uzun değindik aslında o geçen ders baya ciddi bir biçimde durduk üzerinde. Yine sadece bugün söylediklerimize zemin olsun diye. Orada söylemediğim bazı şeyleri şimdi söyleyeyim size. Nedir hususiyetleri ad kavminin gücün büyüsüne kapılmışlardı. Başarılarını put haline getirmişlerdi. Kuvvetlerinin büyüklüğüne güvenmişlerdi. Bakın bu üç tanesinin tek bir ayet var delilleri. Hussulet suresi 15. ayet. Üçüne bir daha bakın. Gücün büyüsüne kapılmışlardı. Başarılarını put haline getirmişlerdi kuvvetlerinin büyüklüğüne güvenmişlerdi araf 69'dan bir şey öğreniyoruz heybetlerinin etkisi altında kalmışlardı büyük adamlar yakışıklı adamlar Allah cemal de vermiş heybet de vermiş o kendilerine bahşedilen o şeyin altında eziliyorlar aslında onu bir nimet olarak bilip şükrünü eda edebilecekleri yerde onu bile kendilerinden biliyorlardı şu ara süresi o 138'de önemli bir bilgiyi çıkarabiliyoruz. Kendilerinin özel insanlar olduğuna inanmışlardı. Nasıl? Diyorlardı ki mesela azap bize gelmez. Allah bizim gibi insanlara azap gönderir mi? Bizim putlarımız var bizi korur. Hud'un tanrısı böyle bir güce sahip olmayan birisi ama biz güçlü kuvvetliyiz. Binalarımız sağlam bizim. Sutunlarımız var bizim bu kadar gücümüz var kim bize bir şey yapabilir? Kendilerinin özel ve ayrıcalıklı olduklarını zannediyorlardı ve asla azabın kendilerine geleceğine dair bir ihtimal vermiyorlardı. O azap bulutu gözüktüğü zaman öncesinde göreceğiz önümüzdeki hafta bir kuraklık olmuştu aslında. O kuraklığın arkasından bulutu gördüklerinde aa dediler yağmur geliyor. Aslında gelen azap bulutuydu. Ama kendilerini o kadar ayrıcalıklı görüyorlardı ki asla azabın kendilerine geleceklerine ihtimal vermiyorlardı. İşte böyle bir kavim at kavmi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kavmin özelliklerine dair bize anlattıklarını da alt alta koyup okuduğunuzda kibirde, büyüklenmekte, Allah'a ait olan alanları kendilerine görmekte, taşkınlık yapmakta, zirvelere Ulaşan bir kavim bu bilgiyi bir bilin gelin şimdi biz bugünün dünyasından bir yere doğru gidelim muhakkak siz de etrafınızda görüyorsunuz ben de görüyorum bakın şöyle bir zümre var karşıda kendisine dinin ihtiyaç olduğuna inanmıyor o kendisine kafasına tutturmuş bir din diyor ki ben yaşıyorum zaten. Ona İslami davet diye bir şey söylesen yani daveti gündem etsen ihtiyacım yok ki diyor ben senden daha iyi biliyorum. Neyi anlatıyorsun bana diyor. Kapatmış kapıları. Kendisinin elinde mevcut olanların kendisine yettiğine inanıyor. Biz bu tavra ne diyoruz? Müstağınilik diyoruz. Ben ben bana yeterim diyor. Biz bize yeteriz diyor. Elimizdeki şu andaki mevcut haller, zihnimizde bu noktada olan bilgiler bize yeter. Benim dine ihtiyacım yok. Biz zaten en iyisini biliyoruz. Sen sanki bize ne anlatacaksın? Bildiğimiz şeyleri anlatıp anlatıp duracaksın. Dolayısıyla bizim senin anlatacaklarına ihtiyacımız yok diyorlar. Bugün de var mı bu zümre? Böyle bir inananlar var mı? Var. Aynı şekilde. Ve çok zor inanın. Mesela bilmediğini bilene Anlatırsın bir şey ama bilmiyor bilmediğini bilmiyor bilmediğini bilmediği gibi bildiğini zannediyor. Hadi gel anlat buna ne anlatacaksın mümkün değil yani adam kendisi cahilliğin zirvesinde ama diyor ki ben her şeyi biliyorum. At kavmi böyle bir kavim vehut aleyhisselam Allah kendisine binlerce kez selamımızı ulaştırsın böyle bir kavme mücadele veriyor. Peki ne kazanıyor? İnanın ki atası Nuh aleyhisselam kadar bir avuç göreceğiz bir avuç. Peki başarısız mı? Asla. Nuh aleyhisselam başarısız değil ki Hud aleyhisselam da başarısız oldu. Siz başarıyı neye bağlıyorsunuz Allah aşkına? Başarıyı kitlelere bağlıyorsanız, sayıya bağlıyorsanız, kelle sayılarına göre bu işi değerlendiriyorsanız İslam tarihi boyunca, insanlık tarihi boyunca hidayet önderlerinin birçoğunu başarısız diye isimlendirmemiz gerekiyor. Ama öyle değil. İslam'ın başarı anlayışında ne var? Netice ilkelere sadakat ile alakadardır. İlkelere sadık kaldın, görevini yaptın. İster 5 kişi ister 10 kişi ister 20 kişi ister 50 kişi isterse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kazandığı gibi 100 bin kişinin üstünde kişi fark etmez. Önemli olan burada şey ne? Değerlere sadakat. O zaman mesele asla ve asla sayı meselesi değil mesele değerlere sadakat meselesidir. Eğer dava risalet davasıysa bu risalet davasının en önemli meselesi olarak bir kere bunu zihinlerimize biz de nakşetmiş olalım. Bu bilgilerin ışığında geçen ders yetiştiremediğimiz konudan başlayıp asıl konumuza gidelim. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Hud diye bir tablo çıkarsak ortaya. Ne kadar güzel şöyle bir bakın bakın buradaki sıralama tertip sırasına göre şimdi nüzül sırasına göre de vereceğim. Çünkü oradan da bir yere doğru geleceğiz tek tek okuyayım mı siz görebiliyor musunuz? Toplamda 73 tane ayet var. Araf süresinden 8 ayet, Hud süresi en geniş anlatılan bölümdür. Nuh Aleyhisselamı da en geniş oradan okuduk biliyorsunuz. 11 ayet, Müminun süresi 12, 12 ayet, şu ara süresi 18 ayet. Kısa olduğu için ayet sayısı fazla ama Hud süresindeki bölüm daha fazladır hacim hacim ile. Fud sillet süresi 3 ayet. Ahkaf suresi 6 ayet, Zariyat 2 ayet, Kamer 5 ayet, Hakka 5 ayet, Fecir 3 ayet. Toplamda 73 ayetle okuyoruz Hud aleyhisselamın kıssalarını. Bakın kıssaları diyorum bazı böyle güzel arkadaşlarımız var gidip Kur'an'da iyi araştırmalar yapıyorlar. Hocam falanca ayeti unuttun diyorlar o falanca ayeti unutmadım o birer ayeti saymıyorum ben. Kıssa olarak anlatılanların toplamı 73 ayet. Zaten biz de o kıssaların üzerinden alıyoruz alacağımızı. Peki buradaki keşke yer müsait olsa böyle biraz daha güzel tutabilsem size. Şuradaki tabloyla bu tablo arasındaki farka bir bakın. Bu nüzul sırasına göre. Nüzul sırasına göre biz dizdiğimizde bu ayet gruplarını fecirden başlıyoruz ahkafta bitiriyoruz. Ama biraz daha dikkat edin nüzülde tarihlerine bakın fecir süresi nübüvvetin birinci yılı. Daha ilk yıl Rabbimiz indirdiği ayetlerle ne yapıyor? Hud aleyhisselamı ve Ad kavmini koyuyor Müslümanların gündemine. Daha ilk sene ilk seneden bu meseleden haberdarlar bir de bir bilgi verdik geçen ders size. O önemli bir bilgiydi. Neydi o bilgi? Ehli kitapta da bu bilgi yok. Ehli kitapta Hud aleyhisselam yok. Kur'an orijinal bir bilgi olarak bundan bahis açıyor ve ilk seneden meseleyi konuşuyor. Fecir suresiyle özellikle İrem şehri biliyorsunuz o ayetler İrem şehriyle beraber meseleyi konuşuyor. Neden konuştuğunu şimdi söyleyeceğiz. Sonra şu ara suresi nübüvvetin dördüncü yılı Hakka suresindeki ayetler beşinci yıl Zariyat suresindeki ayetler beşinci yıl. Hud süresi 5. yıl, Fussinet süresi 6. yıl, Araf süresi oradaki ayetler yani 9. yıl, Kamer süresindeki ayetler 9. yıl, Mümin'ün süresindeki ayetler 12. yıl, Ahkâf süresindeki ayetler 12. yıl. Şu tablo şurada dursa bizde şöyle bir bilgisayar gibi bir zihnimiz olsa ki ona gerek yok ama siz yapacaksınız ben hepinizin Siyer bilgisine güveniyorum siyer tarihindeki şunlara denk gelenleri bir hatırlasak birinci yılda ne oldu ki Allah bu meseleyi konuştu ne vardı ki dördüncü yılında bu ayetler geldi ne oldu hadise olarak ne oldu ya da nasıl bir ruh hali yaşadılar ki Allah Resulü ya da ona iman etmiş bir avuç insan ki beşinci yılında bu ayetler geldi Hayran olacaksınız siyerle Kur'an arasındaki o bütünlüğe ve gerçekten ne kadar önemli bir şey olduğunu siz de fark edeceksiniz. Bu kardeşinizin çırpınışı bu işte. Allah'ın ayetlerini daha doğru anlayabilmemiz için o ayetlerin ayak bastığı yer siyer. Allah Resulü'nün yaşadığı o coğrafya ora canlı olarak oranın zemini oraya nazil oluyor. Hangi olaya nazil olduğuna dair o bilgiyi bildiğimiz andan itibaren Bambaşka şeyler zihnimizde beliriyor. Saatler gidiyor benim anlatacağım çok şey var. Bir buradan bir sondan size birer cümle söyleyeceğim sadece. Fecir suresindeki ayetler dediğim gibi İrem şehrini söylüyor. O İrem şehrinin dehşetlini, sütunlarını Allah'ın emsatsiz bir biçimde var ettiğini ama sonradan yok olduğunu. Mesaj ne? Mekkelilere bir mesaj veriyor. Yav güvenmeyin şehrinize siz de hava atıyorsunuz. Mekke burada işte Ebrehe'nin fillerine karşı Allah korudu şöyle yaptı böyle yaptı nereye gidiyorsanız kapılar size açılıyor. İtibar o biçim hava atıyorsunuz ama hava attığınız o şeyi size bahçeden Allah'ı unutmuşsunuz. Nasıl ki İrem şehrinin mensupları Allah'ı unuttular helak oldular siz de helak olacaksınız. Mesaj bu. Peki bugünün dünyasına mesaj yok mu? Var. Ey sütunlarına güvenenler ey füzelerine güvenenler ey güçlerine güvenenler ey başarılarına güvenenler sizin gibi nicelerini gördü tarih nicelerini sizin de akıbetiniz böyle olacak. Allah bütün zalimlerin akıbetinin böyle olacağını vaat ediyor Kur'an'da iman ediyor musunuz? Ediyoruz. o zaman gelecek gerçekleşecek hiç şüpheniz olmasın o günleri görelim inşallah hep beraber. Mesaj bu gelin buraya Ahkaf suresinin 12. ayetinde şey 12. yılında olan 21 ve 26. ayetlerde At kavminin başına gelen azabı anlatıyor bu bölüm azabı anlatıyor. Mesaj ne Mekkelilere ya diyor ki mesela orada bir cümle kullanıyor ayetin içerisinde size vermediklerimizi onlara verdik diyor Mekkelilere hitaben size vermediklerimizi onlara verdik ama onlar Allah'ı inkar ettikleri için o azaba muhatap oldular ve zelil oldular. Siz de eğer bu noktada ayetlere Allah Resulü'nün tebliğine kulak açmazsanız kalplerinizi açmazsanız sonunuz at kavmi gibi olacak. Siz de zelil olacaksınız. Oldu mu Mekke zelil olarak? Oldu Mekke fethinde İslam aziz oldu. O zihniyet zelil oldu iman edenler izzete ulaştı iman etmeyenler de o zillete mahkum olarak gitti görüyorsunuz değil mi nasıl bir uyumla siyer açısından bu noktada ayetler konuşuyor ve ayetler bize mesajlar veriyor İnşallah hep beraber biraz daha bu noktada ben hepsine değinemiyorum ama siz inşallah değineceksiniz daha farklı bir biçimde istifade edeceksiniz yine geldi bizim büyüteç bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Adem Aleyhisselam'ı anlatırken bunu çok kullandık. Bu güzel bir alet Niye güzel İşte ilerleyen zamanlarda gözlerimizleri giderse şimdi bizim başladı yavaş yavaş gitmeye bazen böyle ne yapıyorsunuz Göremediğiniz şeyi büyütüyorsunuz Bir resim var elinizde o resimde ayrıntıları görmek için bu merceği büyüteci kullanıyorsunuz. Kur'an bu sistemi kullanıyor nasıl kullanıyor? Biraz önce aktardım ya o ayet gruplarını aynı şeyi anlatıyormuş gibi geliyor size okuyup geçiyorsunuz. Dikkat ettiğinizde bir de bakıyorsunuz ki ilahi bir mercek o kıssada bir şeyin üstünde. Burada anlatılan at kavmiyle Hud aleyhisselamla kadar olan ayetlerde de hep mercek bir şeyin üzerindedir. Nasıl beraberce bir bakalım mesela. Bakın Araf suresinin 65 ile 72. ayetleri arasındaki 8 ayet tebliğ ve muhtevasını anlatıyor bize. Olaylar aynıymış gibi gözükse de orada ne var tebliğ ve muhteva var. Hud suresinin 50 ile 60. ayetlerinde tebliğ ve Hud aleyhisselamın mücadelesi var. Müminun suresindeki 12 ayet, 31 ile 42 ayetleri tebli ve itirazları var. Kavmin itirazları. Neler yapmışlar o itirazlar? Göreceğiz gelecek derste. Şuara suresindeki 18 ayette tebli ve tepkileri var. Kavim nasıl bir tepki gösterdi? Neler söyledi? Orjinal orjinal ifadeler, mesela Nuh Aleyhisselam'a da kavmi tepki gösterdi. Ama Nuh Aleyhisselam'ın kavminin söylemediği bazı şeyleri biz at kavminden okuyoruz ve o ayetler bize bunları veriyor. Fustinet Suresinin 14-16. ayetleri o kavmin büyüklenmelerini ve sonucunu söylüyor. Ahkaf Suresi 21-26. cehaletleri ve bedeli. Zariyat Suresindeki iki ayet. Gelen azap ve neticesi Kamer suresindeki 18-22 ayetler arasındaki 5 ayet azabın muhtevası. Hakka suresindeki 5 ayet azabın şiddeti ve süresi. Allah süre veriyor bize ve ilginç bir şey bu. Kur'an'ın çok da bu noktada böyle bilgilerine rastlamıyoruz ama o bilgi bizim için önemli. Onu da göreceğiz zaten. Fecir suresi de verilen nimet ve büyüklüğü. Şuralara dikkat edin arkadaşlar. Buralara dikkat ettiğiniz zaman bunu görüyorsunuz işte. Evet orada da diyelim ki Araf suresinde de Ad kavmi ve Hud aleyhisselam anlatılıyor. Hud suresinde de anlatılıyor. Ama ikisinde mercek başka yerlerde. Nereyi büyütüyorsa mesaj orada biraz daha farklı ortaya çıkıyor. O mesajda biz biraz daha meseleyi doğru anlamış oluyoruz. Dolayısıyla buradaki bu bilgileri unutmayın. Okurken kendi aranızda o ayetleri öylece okumaya çalışın. Bismillahirrahmanirrahim diyorum yeni konuya giriyorum. Şimdi daha yeni dersimizin asıl konusu başlıyor. Şöyle bir konu başlık açacağım. Hazreti Hud nasıl bir tebliğci? Buradan biz tebliğ adamının ruh portresine ait, ruh dünyasına ait kodları yakalıyoruz. Nasıl? Kur'an'dan yine başka yerden değil bakın. Nasıl bir tebliğci Hazreti Hud? Şahsiyetli, heybetli. Araf Suresi 69. ayet. Nereden çıkarıyoruz bunu? Bunu şuradan çıkarıyoruz. Bu ayet at kavminin heybetinden bahsediyor. Orada özen olarak Hud Aleyhisselam anlatılmıyor. Ama bir şeyi anlayabiliyoruz. Eğer Hud Aleyhisselam Heybet ihtibariyle, yapı ihtibariyle onlardan aşağı seviyede olsaydı bunu dillerine dolayacaklardı. Çünkü adamların işi gücü ne? Kusur aramak. Olmayanı iftira atıyorlar. Var olanı gizlerler mi? Kendileri diyelim ki iki metre, iki buçuk metre bunu öylesine söylüyorum. Bu noktada net bir bilgi yok ama heybetli adamlar olduğunu biliyoruz. Heybetli adamlar ama Hud aleyhisselam onlara göre biraz daha zayıf yapılı birisi olsa bunu ne yapacaklar? Kullanacaklar. Ama Hud aleyhisselam öyle değil. Heybetine söz edemeyecekleri kadar heybetli birisi. Bu heybet sadece maddi anlamda da kullanılmaz biliyorsunuz. Manende bir heybeti var Hud aleyhisselamın. Ve heybetli birisi olarak davetçi kimliğiyle onların karşısına geçiyor. İkincisi duruşu vakarlı Hazreti Hud'un. Şu ara suresi 125. ayet. Onların yalanlarına iftiralarına karşı... Asla duruşunu bozmuyor. Bakın benim güzel kardeşlerim Müslümanlar olarak kaybettiğimiz bir değer bu değer aslında. Ben iyi bir adam olacağım ama adam bırakmıyor. Karşıdaki bırakmıyor. Bazen diyoruz ya ya diyoruz işte o kadar azgınlar ki İslam'a öyle saldırıyorlar ki. O zaman biz de o saldırılarına karşı biraz şöyle olacağız böyle olacağız deyip ilkelerimize değil o anki hissiyatımıza göre davranıyoruz. Böyle bir şey yok. Olmadığını öğreniyoruz. Duruşu vakarlı şu ara süresi 125. ayet. Üçüncüsü ne? Üslubu güzel. Nasıl konuşuyor kavmiyle? Ya kavmi diyor. Ey kavmim diyor. Şefkatle, merhametle. Onların kusurlarını, şahsi meselelerini gündeme getirmiyor. Temel meseleler üzerinden konuşuyor. Ve onların ahireti için gayret gösterdiğini onlara hissettiriyor. Bazen açıkça söylüyor bazen farklı şeylerle söylüyor. İnanılmaz bir uslup var ortada. O uslubun üzerinden mesajını veriyor. Dördüncüsü usulü dirayetli. Araf suresi 69. Buradaki benim amacım ne onu da söyleyeyim size. Usulün. Arapçadaki karşılığı biliyorsunuz menheç usul de Arapça ama asıl biz Türkçe'de usulü menheç karşılığında kullanıyoruz. Menheç yol. Neye çağırıyor biliyor musunuz burada Hazreti Hud? Nuh'un yoluna çağırıyor aleyhisselam. Çünkü nebiler böyledir, peygamberler böyledir, resuller böyledir. Sadece kendilerine değil o bir yol var orada nübüvvet yolu, risalet yolu. O yola dirayetle çağırıyor. Dolayısıyla burada kavmine hatırlatırken Araf 69'da bunu hatırlatıyor. Beklentisi dengeli sonuncusu şu ara 127. Bu ne beklentisi dengeli? Beklentide asla aşırılığa gitmiyor. İnsanların kaldıramayacağı yükleri onlara yüklemiyor. Bunları anlıyoruz biz ama temelde bir şey daha anlıyoruz. Asla bir beklentiye girmiyor. Peygamber tebliğine davetine karşı ücret istemiyor. Benim ecrim alemlerin Rabbi olan Allah'adır diyor bir ayette. Benim ecrim beni yaratan Rabbim'edir diyor bir başka ayette. Başka ayetlerde biz başka peygamberlerin dilinden okuyoruz zaten bu ayetleri. Ama özellikle şu ara 127'de Hud 51'de benim ecrim alemlerin Rabbi olan Allah'a ve beni yaratan Allah'adır diyor. Ne diyor bu? Ben davetime karşı sizden hiçbir beklentim yok. Bu beklentiyi ne olur sadece maddi bir beklenti olarak anlamayın. Evet öyle bir beklenti noktasında maddi parçası var mı işin içerisinde var. Ama şu da var. Mesela ben sizden övülmeyi beklemiyorum. Takdir beklemiyorum. Sizden bu noktada taltif beklemiyorum. Alkış beklemiyorum. Beni beğenin demiyorum. Beni dinleyin diyorum ya. Beni dinleyin. Beni beğenmek zorunda değilsiniz. Ama beni dinleyin bu noktada peygamberlerin tamamında müthiş bir beklentisizlik var. Hem maddi ayağında hem manevi ayağında. Bugün davet noktasında bizim çıkmaza girdiğimiz en büyük mesele bu benim güzel kardeşlerim. Bir şey yapıyoruz diyoruz ki, ya millet niye bizi keşfetmedi biz çok büyük bir iş yaptık ya. İşte Kudüs'ü falan fethettik işte açtık bir vakıf dernek neyse. Bir kürsü kurduk haftanın bir iki günü bir ders yaptık. Kendimizi allemeyeceğini zannediyoruz. Dünyanın en büyük işini biz yaptığımızı zannediyoruz. O zaman kapıldığımız zaman da ya bu millet iyi adamın kıymetini bilmiyor zaten ya işte. Ben iyi adamın benim kıymetimi bilmedi deyip millete fatura uzatıyoruz. Ve bunu yaparken de başka başka ambalajlarla bunu yapıyoruz. Bunu öyle açıkça yapmıyoruz. Bunu başka şeylerle yapıyoruz. Ama anlasak eğer Risalet davası, davasını... Eğer anlasak risaletin ve nübüvvetin ahlakını beklenti yok. Asla benim ecrim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Burada işin maddi ayağıyla alakalı bir şey söyleyeceğim size. Çokça kullandım o cümleyi bir daha söylemek istiyorum. Bütün peygamberler dinden konuştu ama dinden geçinmedi. Hiçbir peygamberin geçim kapısı değildir din. Bakın hayatlarına göreceksiniz ki Hud aleyhisselam içinde biz tarihi rivayetlerden ticaret yaptığını iyi bir tüccar olduğunu okuyoruz. Kur'an'da bu bilgi yok ama tarihi bilgilerde var. Diğer bütün peygamberler içinde bu noktada alınlarının teriyle geçindiklerine dair bilgiler var ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve de nasıl geçindiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bu bilgi bir noktada dursun. Olayın maddi ayağında şöyle bir hakikat var benim güzel kardeşlerim. Mesela diyelim ki kavim topluluk muhatap kitle fakirlerden oluşuyor. Fakirlerin karşılarında konuşan adamın kendilerinden maddi bir beklenti içerisine girmelerinde bir korku vardır. Nasıl bir korku var ya adam çok iyi konuşuyor da. Hele bakalım arkasından ne çıkacak herhalde bir şeyler isteyecek bizden ne verirsen elinle o gider seninle gelecek bir şeyler arkasından bir korku var. Yani zaten ben az imkanlarla geçiniyorum elimde imkan yok şimdi acaba davet ettiğini tebliğ ettiğini Allah için gayret ettiğini iddia eden bu adam arkasından benden ne isteyecek diye bir korku var. Bu fakirlerdeki korku elinde güç ve imkan fazlaca olanda da bir korku var. O korku fakirin korkusuyla aynı değil. O korku ne korku biliyor musunuz? Bu adam bu kadar konuşuyorsa bir şeyler söylüyorsa bizim elimizdeki imkanlara göz dikmiştir. Arkasından gelecek iktidarımızı mı alacak? Servetimizi mi alacak? Mülkümüzü mü alacak? Bir şey alacak. Çünkü arkasından bir şeyler gelecek diye bir korkuya kapılıyor. Fakirin korkusuyla zenginin korkusu... Aynı korkular değil ve burada nasıl bir kavim var zengin bir kavim var güçlü bir kavim var Hud aleyhisselamın karşısında da böyle bir korkuyla duran bir kavim var Demek ki biz burada özellikle peygamberlerin biz hiçbir ücret beklemeyiz sözünün altında Neler yattığına dair bu bilgiyi de bilmemiz gerekir ki bazı şeyleri biraz daha iyi anlamış olalım Şimdi benim güzel kardeşlerim bunları da bildik hızlı hızlı geçiyoruz şimdi. Önemli bir bahise geldik şimdi asıl dersin temel konularından bir tanesi şu. Neye davet etti Hazreti Hud kavmini? Neye davet etti? Bütün peygamberler neye davet ettiyse ona. Ne söyledi onlara? Kendinden önce Adem aleyhisselam Nuh aleyhisselam ne söylediyse kendinden sonra bu kürsüden Allah izin verirse onlarcasının adını anacağız. Kendinden sonrakileri de ne söylediyse ona. Özellikle onların ortak ve değişmez bir davaları vardı. Onun adı ne siz söyleyin şöyle yankılansın o güzel kavram tevhid aynen o. Başka bir şey değil. Tek bir dava var dava ne davası Allah'ı birleme davası onun adıdır işte tevhid. Bir olanı birlemek nasıl birliyor? Kainatta ikinci bir örneği ortağı şeriki olmayacak üzere müdebbir sadece Allah'tır. Mürebbi sadece Allah'tır. Şari sadece Allah'tır. Allah'tan başka bu noktada ne müdebbir ne mürebbi ne şari yani kanun koyucu hüküm koyucu vardır Allah'tır Allah'ın yanında bu noktada başkasının söz sahibi yok söz sahibi olma imkanı ihtimali yok. Bu noktada tevhidin söylediği en önemli mesaj bu onun için bu zorluyordu zaten insanları. E şimdi ben bu çağın davetçisiyim siz de davetçisiniz Allah'ın dinini insanlara duyurmak zorundasınız. Ahlaktan bahsediyorsun, ibadetten bahsediyorsun, muamelattan bahsediyorsun, nikahtan bahsediyorsun, ticaretten bahsediyorsun. Bazen böyle sağına soluna bakıyorsun tepki gelmemesi için tepki gelmeyecekse eğer faizden de bahsediyorsun. Bir şeyler söylüyorsun ama hiç sıradaki tevhide gelmiyor. Hiç gelmiyor tevhide. Tevhidi bazıları da anlatınca siyasallaştırarak anlatıyor. Aman ben eğer bunları gündem edersem onlarla aynı pozisyona düşerim diye korkarak anlatmıyorsun. Asıl davetin asıl meselesi ana sütün ya sütün ana binayı ayakta tutan ana sütün o. O sütuna hiç sıra gelmiyor. E peygamberlere bakıyoruz bütün davaları tevhid. Tevhidi anlatmışlar ya. Sen ben bir başkası eğer tevhidi anlatmayacaklarsa anlatmayacaksak o zaman biz peygamberlerin bu mücadelesini nasıl anlayacağız? Bir kere bunu bilelim değişmez bir gündem tevhid Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık risalet hayatında değişti mi? Bolla değişmedi Mekke'de de değişmedi Medine'de de değişmedi Allah mesela ayetler indiriyor hicrette indiriyor tevhidden bahsediyor Bedir'de indiriyor tevhidden bahsediyor Uhud'da indiriyor tevhidden bahsediyor Tebuk'da indiriyor tevhidden bahsediyor değişmez değişmez gündem bu sonuna kadar böyle böyle çünkü burada sapma var burada arıza var burada ciddi ciddi problemler var dönelim at kavmine ne diyorlar beyefendiler mesela nasıl sapmışlar? Putperest bir kavim onu biliyoruz zaten. Allah'ın yanında aynen Mekke'deki müşrikler gibi putlara tapıyorlar. O bilindiği için orayla bizim işimiz yok şimdilik. Bakın adamların söylediklerini ben söyleyeyim size. Diyorlar ki güzellik ve heybet bizdedir ve bizdendir. Bakın bunu ben özellikle yazdım buraya bizdedir. Ve bizdendir yani kimse bize bunu vermedi biz kazandık. Güç ve kuvvet bizdedir ve bizdendir. Mülk ve hükümranlık bizdedir ve bizdendir. Başarı ve zafer bizdedir ve bizdendir. Zenginlik ve rızık bizdedir ve bizdendir. Tevhid bu benim güzel kardeşlerim. La ilahe deyince eğer sadece aklımıza lat, uzza, menat geliyorsa vay ki vay halimize. Vay ki vay halimize. Bakın burada tevhidi öğretiyor bize. Bunlar... Allah'a ait olan alanlar sadece bunlardan ibaret değil. Mesela biz başka peygamberlerden okuyacağız. Sevgide tevhid diye bir şey var onu okuyacağız. Korkuda tevhid diye bir şey var onu okuyacağız. Ama burada özellikle o kavmin beş tane özelliğini görüyoruz. Beş tane alanda sapma bizden diyorlar. Biz yaptık, biz kazandık, biz elde ettik diyorlar. Kendilerine mal ediyorlar. Rabbimiz de diyor ki hayır siz tuğyan içerisindesiniz. Tağut et oldunuz ve kimi bu işte ortak ettiyseniz onun adı tağut. Allah'a ait olan alanı paylaştınız. Hayır diyor, kabul etmiyor. Bu din bunu kabul etmiyor. Peki geliyoruz şimdi at kamine Allah vermiş öyle nimetler ki, siyasi anlamda vermiş, idari anlamda vermiş, nimet anlamında vermiş, zirai anlamda vermiş mesela, biyolojik olarak vermiş işte kendi yapılarından bahsettik. Çölün ortasında ahkâfın ne olduğunu söyledik geçen der Kum tepelerinin kenarında medeniyet kurabilecekleri bir seviyeye onları çıkarmış. Ama adamlar diyorlar ki bunları biz yaptık. Biz akıllarımızla elde ettik. Biz kazandık. Biz başardık. Biz yaptık. Bunu kim bize verecek? Biz yaparak bunu elde ettik diyorlar. Ama Rabbimiz de diyor ki hayır. Hayır. Allah'tır bunu veren. İşte o beş tane alan beş tane şirk aslında. Mimette şirk, güçte şirk, mülkte şirk, başarıda şirk, rızıkta şirk. Bu beşi o kadar önemli ki onun için bu beşi bir arada anlatılıyor biliyor musunuz? At kavminde. Peki benim güzel kardeşlerim. A şunu şuraya koyayım beraberce bir şeyi hatırlayacağız. Hacda ya da umrede. O ilahi slogan var ya o ilahi slogan telbiye Ne diyor bize? Buyurun beraberce bir getirelim bir hatırlayalım beraberce. Bakın bunları anlayacağız şimdi. Le beyk Allahum le beyk le beyk le şerik le le beyk. İnne alhamde nimete le kevel mülk la şerik lek. Buyur Allahım buyur. Ortağın yoktur senin buyur. Buyur ki mülk senin, nimet senden, hamt sana, şerikin, ortağın, emsalin, mislin yoktur senin. Söyledi mi beşini de? Söyledi mi? Bu işte. Ya Allah aşkına hadi diyelim ki biz anlatamıyoruz tevhidi. Biz anlatamıyoruz, beceremiyoruz. Hacca ya da umreye gidenler şu telbiyeyi bilerek getirse her biri hacdan ya da umreden bir tevhid kahramanı olarak dönecekler. Bunları söylüyorlar ya bunları söylüyorlar ama söylediklerimizin farkında değiliz o başka. Söylediğinin farkında olduğu için cennet gençlerinin efendisi olan Hazreti Hasan her telbiye getirdiğinde sarı kesilir millet zannederdi ki canını verecek. Çünkü büyük bir söz söylüyor Allah'ın mülk senin diyor ya mülk senin diyor ya sen geldin burada Allah sana imkan verdi 10 katlı bir bina yazdın e, mülk Allah'ın ne yapacaksın tabii ki güzel yazılarla binanın üzerine yazacaksın mülk Allah'ındır tamam oldu bitti o mülk Allah'ındır da bir kiracı sana geldiğinde eğer o günde fırsat farklı bir fırsatsa, Suriyeli ise zaten başka yerde bulamamışsa, Ver Bodrumu al 1500 lira 2000 lira tamam oldu bitti. Mülk Allah'ın ama orada yazıyor mülk Allah'ın. Biz böyle anlıyoruz. Zaten dini belli alanlara sıkıştırdığımız için biz bu perişanlığı yaşıyoruz şu anda ümmet olarak. Yakın bir zamanda bakın Elazığ'da, Malatya'da deprem oldu. Allah yardımcılar olsun. Halen imkanları devam ediyor kardeşlerimizin. Ya geliyor bazen oradan bana mesajlar. Vallahi böyle ellerimi alıyorum başımın arasına Allah'ım diyorum ya Müslüman mı bunları yapanlar ya? Müslüman mı bunları yapanlar? Orada bir deprem olmuş evler yıkılmış insanlar kiralık ev arıyor fırsat bu fırsat. Mülk Allah'ın ama mülk Allah'ın da hey, tamam biz de Allah'ın kuluyuz. Tabii ki o paralar bize gelecek. Bu mantıkla meseleye yaklaştığımız için anlayamıyoruz. Ama tevhid şu böldüğün parçaladığın her şeyi bir olan Allah'ın o yüce olan adının etrafında birleştirmek ayırmadan hiçbir şekilde ayırmadan bir olan Allah'ın o yüce olan adının etrafında birleştirmek bunu yaptığın zaman la ilahe illallah demen gerçek manada karşılığını buluyor Allah hepimize bunu nasip eylesin zor inanın ki zor onun için Mekke'nin en akıllı adamı demedi la ilahe illallah. Adam en akıllı adam ya. Ona cehaletin babası demeleri adam okuma yazma bilmiyor falan diye aklınıza gelmesin. Onun cahiliye dönemindeki künyesi Ebu'l Hakem. Ona Müslümanlar Ebu Cehil dediler. Adamın adı da Amr İbni İşam. Niye demedi? E biliyor la ilahe illallah deyince ne gidecek. Biliyor adam bilmez mi? O biliyor neyi kaybedeceğini. O bildiği için direndi söylemedi ama bugün sadece lafa söze kale indirgendiği için söylüyoruz ve hayatlarımızda bir değişiklik olmuyor. Ama gerçek manada sahabenin anladığı manada anladığımız zaman o zaman bazı şeyler yerli yerine oturacak. Şimdi bu telbiyi söyledim ya aklıma ne geldi biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı sırasında Usfan Vadisi'nden geçiyor. Ey bu Bekir diyor bu vadinin adı nedir biliyor kendisi. Ya Resulallah Usman Vadisi'dir. Bu Usman Vadisi var ya diyor başlıyor o vadiyle ilgili bir şeyler anlatmaya. Buradan diyor kardeşim Hud Salih üstlerinde ihramları hatta ihramlarını tarif ediyor Efendimiz. Böyle alacalı bir üst aşağısı şöyle şöyle. İhramlarını giymiş bir halde binekleri de şöyle şöyle deyip bineklerini de tarif ediyor. Bineklerine binmiş bir halde telbiye getirerek hac için geçtiler diyor. Peygamber durakları oralar. O Usman Vadisi acayip bir vadidir. Eğer yolunuz düşerse Mekke'ye bir şekilde yolunuzu oralara düşünün biraz uzak olsa da. Ve orada ve Selam Efendimiz bütün peygamberlerin tek bir otoriteden idare edildiklerini gönderen makamın sadece ve sadece bir olduğunu yine o ilahi slogan olan telviyeyi de ortaya koyarak gö gösteriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bilgisi bizim için bu noktada çok önemli. Şimdi benim güzel kardeşlerim beş tane şirk dedim ya şunları hemen aklımıza bir daha getirelim. Nimette, güçte, mülkte, başarıda ve rızıkta. Ne diyor Rabbimiz bize bunlar için? Beş ta alanda tevhid istiyor bizden. Nimette tevhid mesela. Nahıl suresi 53. ayette. Başka var mı? Bir sürü. Ben sadece birer tane söyleyeceğim. Ve ma bikum min nimetin femin Allah. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Nahıl 53. Güç de tevhid. La kuvvete illa billah. Allah'tan başka kuvvet sahibi yoktur. Hangi ayet? Kehf suresi 39. ayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl söylüyor? La havle ve la kuvvete illa billah. Bir söyleyelim beraberce. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Kur'an bir şeyi söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun söylediğini ne yapıyor? Ya aynı şekilde söylüyor ya da biraz daha bizim anlayabileceğimiz şekilde formüle ediyor. Mesela bu söylediğimiz havle la havle kuvvete illa billah Tirmizi'nin davet babında geçen bir hadis. Mülk tevhid çok ayet var. Fatiha'da da bir sürü okuyoruz ama oradaki en güzel ayetlerden bir tanesi Nur Suresi 42. Velillahi mulkuss semavati vel ard. Oradaki velillahi var ya ah o velillahi bir anlasak göklerin ve yerin mülkü nedir mülk? Hakimiyeti ya hakimiyeti Allah'adır. Allah'tan başka mülk sahibi yoktur. Bu noktada eğer bu bilgiyi bilirsek başka mülkler hükümranlıklar aramayız. Başarıda tevhid onlar ne dediler? Biz yaptık dediler. Biz elde ettik dediler. Biz başarı Kazandık dediler. Hud suresinden de cevap geldi. Vema تَوْفِق۪ي اِلَّا بِاللّٰىٰ Başarım ancak Allah'tandır. Hud 88. Rızık'ta tevhid. O konuda da onlar kendilerinin elde ettiklerini başka şeylere bağladılar. Kendilerine bağladılar. Hud suresinin 6. ayetinden cevap geldi. وَمَا min dabbetin fil الْاَرْضِ İlla alallahi rızkuha yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmaz şimdi benim güzel kardeşlerim 5 tane alanda tevhid söyledim ya o şeyi bir daha çıkarayım ben diğerini de nimette tevhid güçte tevhid mükte tevhid başarıda tevhid rızıkta tevhid 5 tane de ayet yazdım size bu beş tanesini içine alan yine ilahi bir beyan var. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Hepiniz. İpucu vereyim size. İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken onu dedi. İsmail aleyhisselam o keskin bıçağın altına boynunu uzatırken onu dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem defaatle mesela... Kur'an'ı dayanağı orayı anlatıyor bize düşman gelmiş o biçim sayı az Müslümanların onu dedi. Ne dedi? Hasbunallah ve nimel vekil. Söyleyin hasbunallah ve nimel vekil. Bunun Kur'an'ı dayanağı Ali İmran 173. Nimel mevle ve nimel nasir. Bunun Kur'an'ı dayanağı enfal 40 Kur'an'dan konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem ya başka bir yerden değil. Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. Bunun Kur'an'ı dayanağı Bakara 285. Üç farklı ayette olan o cümleyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem getiriyor. Ve bize ilahi bir slogana dönüştürüyor. Hayatın parçalanmışlığını tevhidin etrafında birleştiriyor. Kaymasın diyor zihinleriniz. Güçte kaymasın, başarıda kaymasın, güzellikte kaymasın. Kaymasın sevgide kaymasın burada anlatmadığı korkuda kaymasın ümitte kaymasın kaymasın diyor. Bunlar da asla sapmasın zihinleriniz. Zihinleriniz güzel bir biçimde yoğunlaşsın ki tevhid dediğimiz şey olursun. Rabbimizden şöyle bir niyazda bulunalım Allah'ım bize bunu nasip et. Vallahi zor billahi zor çünkü gerçekten bunun için peygamberler hayatlarını vermişler. İyyâken budu ve iyâken estayin diyoruz ya biz o deyip işte geçtiğimiz yalnız sana ibadet eder yalnız sana kulluk ederiz diyoruz ya biz hele böyle bir vicdanımızla baş başa kalalım kulluk ettiğimiz nice şeyler var hayatımızda bir bir bir tespit edelim. O fatihada günde en az 40 defa okuduğumuz ayetin aslında altını ne kadar boş bıraktığımızı fark edeceğiz. Ve giderme adına gayret içerisinde olacağız. Yardımcı olalım birbirimize. El uzatalım birbirimize. Nefes olalım birbirimize. Bu noktada birbirimizin altı, arkasında destekçi olalım ki... ...şu zorlu mesele olan, terazinin dengelerini değiştirecek olan tevhidi... ...hayatımızda doğrultmuş olalım. Allah hepimize nasip eylesin. Son fasıl şu benim güzel kardeşlerim. Hazreti Hud kavmine... Nasıl tebliğ etti? Özellikle o tebliğin içeriğinde neler vardı? Gördük de genel itibariyle de Kur'an bu bilgiyi veriyor bize. Çok şey var ayetleri verdim okuduğunuzda göreceksiniz ama beş tane önemli mesele var. Tevhid, tazim, takva, tevbe ve itaat. Hud aleyhisselamın kavminden istedikleri bu. Tevhid istiyor. Diyor ki mesela kaç tane ayette. U'budullâhe. Allah'a kulluk edin diyor. Kuluğa çağırıyor. Tazime çağırıyor on, onları. Min ilahin gayruhu ondan başka ilahınız yok. Eğer tazim edilecekse, eğilecekse, saygı gösterilecekse o sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah. Takvaya çağırıyor. Efela teptekûn. Halen takvaya ermeyecek misiniz diyor. Araf suresi 65. ayetinde. Tövbeye çağırıyor bakın onları. Istahfiru rabbikum, te, tubu Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Atiun en son ve onların en zoruna giden şey bana itaat edin. Çünkü beni gönderen Allah. İnanın birçok peygamberin muhatapları bugün de var aynıları bakın birçok peygamberin muhatapları şu sonuncusunda daha fazla zorlanıyorlar. Niye bizim gibi olan birine itaat edelim diyorlar. Niye? Ne özelliğim var? Ne farkın var mesela diyorlar. Niye itaat edecekmişiz? İtaat meselesinin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Bu dinde bizden bunu istiyor. Allah'a itaat Peygamberine itaat ve bizden olan emir sahiplerine itaat. O bizden olan emir sahipleri meselesinin bizdenin altı böyle kırmızı çizilidir. Bizden olmalarının ölçüsü nedir? Mesela bizim milletimizden olmaları mı? Bizim ırkımızdan bizim coğrafyalarımızdan olmaları mı? Hayır değil ya o bizdenin altı şununla doluyor. Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah ve Resulüne itaat eden bizdendir. Allah ve Resulüne itaat ediyorsa ve bizdense bizden de ondan ona itaat isteniyor. İşte Hud aleyhisselamın tebliğinin muhtevasında da bu var. Bu bilgiler aklımızda olsun. Biraz ben bazı şeyleri hızlı geçtiğimin farkındayım. Ama ne yapayım? Siz fazla dayanamıyorsunuz. Böyle bir saati geçtiğiniz mi siz başlıyorsunuz böyle farklı bir hale girmeye. Ben de buradan farklı bir... Hale giriyorum onun için bu kadar bundan sonrası size kalmış altlarını dolduracaksınız ayetlere gideceksiniz tefsirlerden okuyacaksınız derdimiz bizim Kut aleyhisselam madem bu ümmetin İslam ümmetinin netice itibariyle bizim risalet önderlerimiz hidayet önderlerimiz Kur'an da onları anlatmışsa bize örnek olsun diye anlatıyor o örnekliliğinin bugünün dünyasına bakan yönlerini anlayıp onlar üzerinden dünyamıza mesajlar taşımaktır. Cenab-ı Hak hepimize bu işi kolaylaştırsın. Şimdi benim güzel kardeşlerim dünyadaki cennet aile şöyle bir başlık açmak istiyorum. Hatice bekleyen erkeklere bu erkekler çok biliyorsunuz. Beyefendi Hazretleri kendisi nasıl bir konumdaysa ben diyor öyle biriyle evleneceğim ki aynen Hazreti Hatice gibi olacak. Nasıl Hazreti Hatice? Hazreti Hatice kadınlar aleminin sultanı. Ne sayarsanız özellik onda var. Zengin, asil, güzel, itibar sahibi, kariyer sahibi o günkü karşılığının ne olduğunu biliyorsunuz. Ve takvalı. Ben böyle bir hanımla evleneceğim diyor. Bazen tersi de var. Mesela hanım kızlarımız da öyle bir zihninde belirlemiş ki damat adayını öyle bir damatada yok onlardan 10 tane olsa dünyayı fethederiz zaten ne o var ne o var yani e bu beklenti bu kadar üst düzeyde tutulunca da olmuyor işte olmuyor ama özellikle burada ben erkeklere genç kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum vallahi Hatice beklemekle elde edilecek bir şey değil Allah koymuş yasayı ya Allah koymuş yasayı. Nur suresinde var. Kötüler kötülere iyiler iyilere. Eğer sen gerçekten Muhammedi bir ahlakın varsa Allah'ın izniyle sen tayyipsin Allah senin yolunu bir tayibeyle ile kesiştirecek. Ama eğer böyle bir zafiyet varsa ve halen bu manada bazı şeyler senin dünyanda olmamışsa Arama boşuna hiç kendini zorlama Allah sana çok ekstradan bir sürprizde bulunur o ayrı bir şey. Ama çoğu zaman bu olmaz. Onun için bizim temel yasaya aykırı davranacak bir durumumuz yok benim güzel kardeşlerim. Bakın Nur suresinin 26. ayetinde kötü kadınları kötü erkeklere kötü erkekleri kötü kadınlara diye... Ayet bu noktada bize temel kaideyi verince evet olabilir bazen istisnası olur bunun. İstisnalarından da örneklerini okuyoruz zaten Kur'an'dan ama genel kaide bu. O halde eğer sen Hatice gibi saliha bir kadınla evlenmek istiyorsan onun misli mümkün değil zaten. O başka bir şey Hazreti Hatice bütün kadınlarımız onun eline su bile dökemez onun oluşturduğu şey bambaşka bir makam ama o böyle bir zirve oluşturdu ona benzemeye çalışan Hatice'nin yolundan gitmeye çalışan bu çağın Hatice'leriyle yolunun kesişmesini istiyorsan arama ol ol ol eğer sen sadık olursan sadıkayla yolun kesişir salih olursan salihayla yolun kesişir sen iyi olursan Allah seni iyilerle buluşturur sen hayatındaki eksikleri giderirsen Allah eksiklerini giderme noktasında ızdırap içerisinde biriyle seni karşılaştırır. Bunun için aramana da gerek yok. Allah'ın kader planında yazdığı vesileler ortaya çıkarak bir şekilde gelir seni bulur. Sen de inşallah cennetin kokusunu duyacak bir yuvayı bu şekliyle kurmuş olursun. Kızıyla erkeğiyle ben güçlü bir amin istiyorum size bu duam için. Hızıyla erkeğiyle bütün ümmeti Muhammed'in gençlerine Rabbim cennetin kokusunun duyulduğu haneler nasip eylesin. Amin. Şimdi kurulmuş hanelerde de eğer eksikler varsa Mevla bir an önce evlerimizi o kıvama eriştirsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.